Biz Söz Küçüğü'n programında daha birlikteyiz. Geçen haftaki konuğumuz Nezih Varol'la birlikte tekrar söyleşimize devam ediyoruz. Sormak istediğimiz sorular kalmıştı. Ee, Sorularımız da bu, bu haftada yine sizlerle birlikte Açık Radyo'dayız. Dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda çocuk işçiliği Türkiye'de ne kadar yaygın? Özellikle e, IPEC dediğimiz o çocuk emeğinin sonlandırılması programı çerçevesinde Türkiye'de de e, son yıllarda çocuk işçiliği e, azalmış durumda. 99 yılında yapılan bir e, araştırmada e, Türkiye'de işte 1 milyon 600 bin çocuk işçisi sayılırken bu süreç içerisinde e, özellikle de 8 yıllık kesintisiz eğitimin e, ortaya konmasıyla bu 600 bin lira kadar düşmüştür. E, ama dünyada ise e, çocuk işçiliği halen e, son derece önemlidir. İngiltere'de bile hala çocuk işçiliği vardır. Hindistan'da, Brezilya'da e, çok ciddi çocuk işçiliği vardır özellikle de gelişmekte olan ülkelerde bu daha büyük sayılara varmaktadır çünkü bazen çocuklar büyüklerin yapamayacağı işleri yaparlar o küçücük parmaklarıyla o bakımdan da yetişkinler tarafından kullanırlar işte bunun önüne geçmek için de tüm yetişkinlerin bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor sizin yapmış olduğunuz bu programda bunun için çok önemli ülkemizde çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda çalışan kurumlar hangileri ve neler yapıyor bu kurumlar bunlardan bahsedelim azıcık Şimdi Türkiye'de özellikle çalışma bakanlığının bu alanda bir birimi var çalışan çocuklar birimi var ve onlar hem yasalarının uygulanmasında denetleyici rolündeler bakanlık olarak hem de iş müfettişlerini bir şekilde eğiterek bu konuda duyarlılık kazandırıyorlar bu çok önemli. Bunun yanında bakanlığın dışında, sosyal devlet anlamı içerisinde bakanlığın dışında birçok sivil toplum kuruluşları var çocuk ile ilgili çalışmalarda bulunan. Bunlardan bir tanesi Sos Sivil Toplum Örgütü olarak benim de üyesi olduğum Çalışan Çocuk Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı ile beraber Fişek Sağlık Hizmetleri Enstitüsü'dür. 90'lı yıllardan beri hem çocuk işçiliğinin önlenmesinde hem de kız çocuklarının çocuk işçiliğinin dışında kalması için büyük çaba sarf etmektedir hem de toplumun bu konuda duyarlı olması için çok önemli mesailer katettiler. Bunun yanında işçi örgütleri ve işveren örgütleri bu konuda çalışmalar yürütmektedir. Türk iş çalışma hayatından çocuğun uzaklaştırılması için çok önemli projelerin içindedir. Disk devrimci cı sendikaları konfederasyonu yine aynı şekilde Hak iş yine aynı şekilde. İşveren örgütü olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu aynı şekilde e, bu çalışmanın içindedir ki e, TİSK Pendik'te Türkiye'nin ilk çalışan çocuklar bürosunu kurmuştur. Ve çocukların duygusal ve zihinsel sağlık kapasitesini geliştirmek için mesleki eğitim merkezleriyle birlikte bu çalışmaları yürütmektedir. Çocuk işçiliği ile ilgili, ilgili mücadele konusunda bilgi almak veya bu çalışmalara katılıp destek e, vermek isteyen seyircilerimiz ya da dinleyicilerimiz hangi kurumlara yönlendirebiliriz onları? Ee, bir kere mutlaka sivil toplum örgütleri içerisinde yer almaları lazım. Kendi bulundukları eğer sivil toplum kuruluşları varsa onların içerisinde e, olsunlar. Ama bunun haricinde e, kendilerine ulaşabilecekleri işte e, internet adreslerini verebiliriz. E, fişek ...fisek diye geçecek tabii... ...fisek.org.tr... ...ya da tisk.org.tr... ...ya da türkish.org.tr... ...buralardan... Çalışma Bakanı'nın yine... ...sitesine girerek... ...bu konuda bilgi alabilirler. Dinleyicilerimize sizlere nereden... ulaşabilecekleri hakkında bilgiyi verdik... ...internet adresinden... ...size ulaşabilecekleri konusunda... ...ya da başka sivil toplum kuruluşlarına... ...bunun dışında... Çocuk işçiliği ile ilgili çocuk işçiliğini önlemek için hangi sivil toplum kuruluşlarının da çalıştığından bahsettik. Peki e, sanayide ço çalışan çocuk için ya da e, başka bir yerde ya da hizmet sektöründe çalışan çocuk için e, bu kurumlar ne yapıyorlar? Gidip oraya denetleyip çocukların füs cüzdanına bakıp Aa, sen 15 yaşından küçüksün sen şunu yapmamışsın deyip e, ya da sonucunda ne oluyor? Şimdi iş müfettişleri çalışma hayatında yani özellikle de sanayi sektöründeki işletmeleri e, incelediklerinde, denetlediklerinde eğer orada 15 yaşın altında bir çocuk görürlerse bir kere kapatmadan tutun büyük bir para cezası veriyorlar. Eğer küçük e, 15 yaşın üstündeyse mutlaka o sektöre ait bir meslek eğitim dalında eğitim görmesi gerekiyor. Onun için de çıraktık okulu diye dediğimiz o meslek eğitim merkezinden bir belgesi olması gerekiyor. Eğer onu yapmamışsa yine e, kaçak işçi muamelesi yapılıyor. Çünkü e, 16 yaşın altındaki çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. Eğer çocuk 16 yaşını geçmiş ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılıyor ise o takdirde mutlaka mutlaka mesleki eğitim merkezinde e, eğitim görmek zorundadır. Bunlarla karşılaşırsa ki bunları denetleyecek olan birim e, işbip etnişleridir. Ancak hizmet sektörü böyle değil. Hizmet sektörünü denetleyen yok. Kimler denetlemeli hizmet sektörünü? Zabıtalara çok önemli iş düşüyor burada. Kaymakamlığa, belediyelere, yerel yönetimlere çok önemli işler düşüyor. O yüzden de e, çocuk koruma yasası, e, 2005'te çıkarılan çocuk koruma yasası çok önemlidir. Burada e, eğitimcilere, öğretmenlere, yerel yöneticilere görevler vermiştir. Okula giden bir çocuk eğer okula devam etmiyor ve çalışma hayatına, Gidiyor ise ve öğretmen bunu biliyor ise bildirimi zorunludur, ihbar etmek durumdadır. İhbar etmediği takdirde Türk Ceza Kanunu'na göre de çok ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalır. O yüzden burada rehber öğretmenlerimize, sınıf öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize önemli görevler düşmektedir. Yerel yönetimler içerisinde de belediyelerin mutlaka hizmet sektöründeki yerlere çok iyi denetlemesi gerekiyor. Peki e, mesela kırmızı ışıklarda bekleyen hani bu bir sürü yani yaşları 14'ün 12'nin de altında olan sokak çocuklar çocukları. var. Evet e, mendil saçı, satıyorlar, su satıyorlar. Peki bunları nereye bildirmemiz gerekiyor? Bunları Şimdi, da belediyeye. bunlar sokak çocuğu diye geçer. Sokak çocukları için de e, mutlaka sosyal hizmetlere başvurmak gerekiyor. Onlarla ilgili projeleri var, birçok çalışmaları var belediyelere ve çocuk polisine. Bilgi vermek gerekiyor. Onlar bu çocukların aynı zamanda suça karışmış olabileceğini düşünerek önlem alıyorlar. Bunun için birçok semtlerde çocuk gözlem evleri kurulmuştur. Çocuklar orada gözlem evinde tutulurlar. Anne babaları bulunur. Daha sonra bu çocuklar anne babalarına teslim edilir. Eğer anne babaları bu çocuklarla ilgilenmiyorsa yine çocuk koruma kanunu ve Türk ceza kanunu çerçevesinde aileye o anne babaya karşı dava açılır. Suç ceza mahkemelerine dava açılır çocuk istismarı neden oldukları için. Ben de çoğunlukla sokağa çıktığımda bu tür çocuklarla karşılaşıyorum. İşte bana mendil veya bir takım şeyler satmaya çalışıyorlar. O zaman ne yapacağımı bilemiyorum. Satın alırsam çocuğun çalıştırılmasını desteklemiş gibi oluyorum. Hani onu daha çok sokağa bağlamış gibi. Ama aksi takdirde de almayınca o çocuğa zararım dokunuyor diye düşünüyorum. Çünkü bildiğimiz gibi onlar yeterli, bir, yeterli miktarda para kazanamadıkları zaman çalıştıran aileleri onlara... Çok kötü davranıyorlar. Yani nasıl davranmam gerekiyor öyle bir durumda? Şimdi bir kere sokakta çalışan çocukların elinden hiçbir şey almamak lazım. Bu kesin bir ilkedir. Çünkü aldığınız takdirde o çocuklara yardımcı olmuyorsunuz. O çocuklara bir menfaat sağlamış oluyorsunuz ve bir beklenti oluşturuyorsunuz. O çocuk yine sizi aynı şekilde bunu satmaya ya da bir başkasına bunu satmaya yükümlü oluyor. Çünkü bir sektörü desteklemiş oluyorsunuz. O yüzden o çocukların elinden hiçbir şey almamanız şey yapalım salık veririm. Almadığınız takdirde o çocuğu üzmüyorsunuz. Tam tersine koruyorsunuz. Çünkü o çocuk orada bir sektör tarafından bırakılmış ve istismar edilen çocuktur. Böyle çocukları siz hemen en yakın polise, gördüğünüz polislere bildirmeniz gerekiyor. Bir de az önce kurumlardan bahsettik, sivil toplum örgütlerinden bahsettik. Bunların, bu kurumların veya örgütlerin harcadığı çaba yeterli mi? Çocuk işçiliği konusunda veya eksikleri neler? Şimdi tabii ki dünyada da Türkiye'de de yapılan her çaba yeterli değildir. Çünkü gelişen dünya içerisinde artık bilişimle beraber o kadar her şey çabucak iletiliyor ve o kadar görsel materyallerle önemli bir noktaya geldi ki dünyada büyük bir değişim var. Bu değişim içerisinden çocuklar da nasibini alıyor. Eskiden çocuklar daha belirli yaşlarda öğrenecekleri bilgiyi çok kısa sürede öğreniyorlar. Bugün gidiyorsunuz 9-10 yaşındaki çocukları internet kafelerde görüyorsunuz. Büyüklerin bilmediği işleri onlar bilir hale geliyorlar. Eskiden banka kuyruklarında beklerken şimdi çocuklar ATM'lerden para çeker hale geliyorlar. O yüzden böyle bir durumda yetersizlik her zaman var ama... Hiç yapmamak ya da yapılan işi kötü yapmak gibi bir kavramlarımız var. Bizim bunlardan kaçınmamız gerekiyor. O yüzden de devletle beraber sivil toplum örgütlerinin ve bu konuda devletin içerisinde de hem eğitimcilerin hem denetleyicilerin mutlaka rol alması gerekiyor ve katılımcı olmak gerekiyor. Eşgüdüm içerisinde birlikte hareket etmek gerekiyor. Ayrı ayrı programlar değil birlikte programları oluşturmak gerekiyor. Çocuk işçiliği ile ilgili mücadele konusunda Türkiye'nin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Cidden Türkiye bu konuda bedeli bir noktaya geldi... Çocuk işçiliği ile ilgili olarak artık birçok broşürler, birçok yayınlar yapılmakta. Bu konuda e, sivil toplum örgütleri çok önemli çalışmalar yapmakta. Özellikle Çalışma Bakanlığı içerisinde kurulan birim ve iş müfettişleri kanalıyla çok ciddi denetimler yapmakta. Ama demin söylediğim gibi mutlaka bütün bu yapılan çalışmaların eş güdüm içerisinde ve birlikte yapılması gerekiyor. Ben hemen bu konuda size bir çalışmamdan vermek istiyorum paylaşım olması adına. Bizim son 3 yıl içerisinde Pendik'te sosyal taraflar protokolü imzaladık ve Pendik'te yürüttüğümüz bu çalışma kaymakamlıkla yapılan protokol içerisinde üniversite olarak ben başkanlık yapıyorum. Burada üniversite olarak biz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Rehberlik Araştırma Merkezi sivil toplum kuruluşları, ilçe insan hakları kurulu üyeleri, avukatlar, bunların yanında ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma, çocuk polisi, sivil toplum kuruluşlarının dışında sosyal hizmet uzmanları, mahkemelerdeki cumhuriyet savcıları, çocuklarla ilgilenen cumhuriyet savcıları, çocuk mahkemelerindeki, aile mahkemelerindeki psikolog ve pedagogların katıldığı bir gruptur ve iki ayda bir mutlaka bu konuda çalışmalarını değerlendiren toplantılar yapmaktadır. İşte eşgüdüm dediğim budur ve bu toplantıların çok önemli çıktıları olmaktadır. Peki ben size bir soru sormak istiyorum. Siz çocuk işçiliği konusunda neler biliyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Bu programı yapma amacınız nedir? Bu programı yapma amacımız çocukla ilgili yani çocuk haklarıyla ilgili programımızın adı da zaten Söz Küçüğün. Ee... Çocuk haklarıyla ilgili insanları bilgilendirmek, bilinçlendirmek, çocuğun hani sürekli çocuk mesela ailesi tarafından, en güvendiği insan tarafından, annesi babası tarafından bile e, yeri geldiği zaman sen yapamazsın, sen edemezsin diye eziliyor. E, bunun birçok nedeni var, bunun birçok bağlantısı var ve biz çocuğun da bir birey olduğunu hatırlatmak için böyle bir program yapmaya karar verdik. Çocuğun da hakları olduğunu e, anlatmak istiyoruz bu programla. Zeynep senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben çocuk işçiliği hakkında ne düşündüğümü söyleyeyim. Şimdi bence yetişkinliğin ortasını bulması lazım bu işin. Mesela çocuğum işte kendi ayakları üstüne bassın diye düşünüldüğü için onu belli bir yaştan itibaren sizin de söylediğiniz gibi hafif bir işe vermesi bence o kadar da kötü değil. Çocuk böyle kendi parasını kazanınca çok sevinir, mutlu olur vesaire ama... Çok küçük yaşta veya yaş hiç fark etmez o çocuk eğer hala çocuksa yasalara göre çok ağır bir işte çalışması bence çok sakıncalı ve onun için kötü gelişimi için çok kötü bir şey. Ama onun dışında dediğim gibi yani kendi ayaklarında durduğunu hissetmesi kendinin bir şey yaptığını hissetmesi açısından hafif bir işte çalışabilir yani bence. Peki sizin yaptığınız çocuk işçiliği mi? Bizim şu anda yaptığımız çocuk Biz gönüllü olarak yapıyoruz bunu ve karşılığında da bir şey beklemiyoruz. O yüzden çocuk işçiliği değil. Hani Çok yardım güzel. için çünkü diğer insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hani bahsetmiştik ya mesela orada çaycıya yardım edip şekeri götürmek gibi bir şey bu. Biz insanlara bunun ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz burada. Çok güzel. Sizin yaptığınız tabii ki çocuk işçiliği değil. Çünkü bu sizin eğitiminizin bir parçası. Görsel zenginlik kazanıyorsunuz. Duygusal, zihinsel sağlık kapasiteniz gelişiyor. Daha mantıklı düşünme süreci yaşıyorsunuz ve çok şey öğreniyorsunuz. O bakımdan bu bir çocuk işçiliği değildir. Konuğumuza teşekkür ediyoruz. Bir Söz Küçüğün programının daha sonuna geldik. Haftaya buluşuncaya kadar teşekkür ediyoruz konuğumuza ve hoşçakalın diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. I live in the city of angels Lonely as I am Together we cry I drive on the street